Efendim 30 Aralık 2022 e, 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında yılın son sağlık programı aslında e, yarın yılbaşı. E, biz de bu son programı e, her zamankinden biraz daha farklı olarak bu bağlamda e, özel bir konuk ve özel müziklerle e, e, gerçekleştirelim dedik. E, her zaman olduğundan farklı olarak üç yerine belki dört parça çalabileceğiz. Yeni yılların ilgili parçalar. Ee, ve özel yılbaşı konumuzu da ben Ayşe Gündem rica edeyim tanıtması için. Evet Ayşe. Evet tam bu bizim için e, yıl sonu programı. Evet. Hani böyle e, birçok kanalda da haber kanalı olur, tematik kanallarda. Yılbaşı programı biraz temanın dışındadır ama ufak bağlantıları da vardır. Bizim için de böyle bir program. E, konuğumuzu hemen e, söyleyeyim. E, bekliyorsunuz da biliyorum sosyal medyadan da paylaştık. E, Türkçe Edebiyatı'nın önemli ismi Seray Şahiner bizim konuğumuz. E, yazar Seray Şahiner konuğumuz. Hem de Londra'dan konuğumuz. E, uzun süredir ses soluğu çıkmıyordu çünkü Londra'daydı. Ama e, tabii biz e, Seray'la herhalde Londra'da olmasına rağmen e, Türkiye'de gibi görüştüğümüz için bana çok Londra'da gelmiyor Seray. E, ama Seray da Londra'dan e, katılıyor. Hoş geldin Seray. Merhabalar. E, Selim Hocam, Ayşegül. E, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerinize de e, iyi bir program diliyorum. Ve yani, önden söyleyeyim iyi yıllar diliyorum. Çünkü hani o Covid'dir bir sürü sağlık sıkıntısı çok şey atlatıldı. Bir süredir bu her yeni yıla girerken 3-4 yıldır hep şey yapıyoruz ya. Bu geçtiğimiz yıl çok kötüydü. Sanki bütün sorumlusu o senenin rakamıymış gibi. Ama insan bazen de buna ihtiyaç duyuyor. Bir suçlu arıyorsun. Bu sene çok aman aman büyük bir hani sağlık problemleri biraz daha açtığımız bir yıl oldu. Ee, herhalde umutlu bakmak için bir takım çözümler bulacağız gibi geliyor bana tekrar. Ee, Seray katıldığın için hem de uzaklardan katıldığın için teşekkür aynı ederim. zamanda bu e, Polyanna e, iyimserliğinizi çok teşekkür ederiz. Polya Hocam ben Polyanna'nın <gülüyor> çok kötümser olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> e, çünkü bütün kötü durumları önce o görüyor herkesten önce ve kötü durumu tespit ettikten sonra ondan olumlu bir şey çıkarıyor. Biraz belki bir Polyanna kötü mü serliyor olabilir yani aslında. Sadece görüyor değil belki hazırlayıcılarından da biridir. Neyse Polyanna dedik odasını <gülüyor> bir kenara bırakalım. <gülüyor> evet Ayşegül neler konuşacağız bugün e Serayla? E, hemen e, başlık atarak başlıyorum. Polyanna yılanın başıymış. <gülüyor> e, yılanın başı Polyanna ben onu Ülker ablada da bahsetmiştim. <gülüyor> evet e, e, Polyanna'yı... Evet, polyanlı. polyanlıyı... Karaladıktan sonra kime, kime, kime, ben, kime, ben başka bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Bu sene içinde 2-3 kere ben programa gizli yapımcılık e, yaptım. <gülüyor> Ayşegül'e e, Taksimcan hangirde bir takım balkonları radyo programı yapması için organize ederek. E, yarı yapımcısı olduğum bir programla yılı kapatmaktan ayrıca mutluyorum. Teşekkür ederim. Süper, süper tamam. Yani yarıdan <gülüyor> fazla, dojistik her şey yani. <gülüyor> Işık tutmaya kadar fotoğraf çekerken... Tabii tabii. orkestraların rodisi bir. oluyor ya. Ben Ayşegül'ün rodisiydim bu sene. <gülüyor> Işık falan filan. Siz ne biçim bir radyo program yapıyorsunuz ya? Yani, Niye benim ışık içim yok? Dinleyen anlıyor onu. Siz, tabii, sizin ışığının zaten size anladım. yeter hocam. Peki. Ülkeri <gülüyor> evet, e, ablayla biraz başlayalım istiyorum. Ya Bir şey söyleyeceğim. Hani Polyana'nın yılanın başı dedik de e, Seray'a tabii ki gidemeyeceğiz. Yok diyebiliriz. Ee, e, Ülker da barınma hakkı konusu çok tartışılan bir Hı -hı. E, kitaptı. E, yani şöyle bir durum var. Acaba dönemlerin sorunlarını yazarlar önceden sezebiliyor mu? E, Ülker Abla çıktı, 3 ay sonra kira fiyatları fırladı. Üç ay sonra e, yurtlarda öğrenciler yurt bulamadıkları için barınamıyoruz. E, Hı, hareketi, başladı. hareketi başladı. Yani barınma aslında Türkiye'nin gündemine e, ilk üçten girdi birden. E, tabii şunu diyebiliriz hani zaten büyük bir problemde ama bu daha arttı, daha görünür oldu e, diye düşünüyorum. Yani böyle dönemleri sezme e, yetileri var mı yazarların? Yani i̇yi mi koku alıyorlar? Benim okuduğum yazarların e, böyle melekeleri olduğuna inanıyorum bazen. Ama kendimle ilgili değil, böyle bir şey söyleyemiyorum tabii ki. Şuna örnek verebilirim. Mesela ben Covid sözünü ilk defa yine önce sağlık programı da Ayşegül ağzından duydum. Daha hastalığa hani aylar vardı ve böyle Allah Allah bu konuyu da nereden bulmuşlar diye düşünmüştüm aslında. E, sonra aradan 2-3 ay geçti. Hepimiz Covid'in varyantı nedir? aşısı nedir, işte e, insana ne yapar, bunun uzmanı haline gelmeye çalışıyorduk. Yani şöyle, hangi atmosfere daha yakınsanız, işte sen sağlıkta, işte ayağın orada daha yere basıyor, e, edebiyatta da olduğu gibi, onunla ilgili birazcık öngörü artıyor herhalde. Ama ben bu barınmadan ziyade, gelin başından itibaren, ilk kitaptan itibaren hep aslında göç ve e, göçmenleri yazdım. O da aslında... Ee, ...barınmayla aynı terazide tartılan... ...aynı kefeye konulan bir konu. Ee, Antabusta da aslında barınma vardı. İşte e, Kul'da da o kentsel dönüşümden dolayı barınma vardı. Ülker Abla'daki durum... Yani ...bu konu hep var. Bu Benim tezim e, Orhan Kemal üzerineydi. Geçen gün tekrar ona bir bakmam gerekti. Baktım e, Orhan Kemal'in bütün yazdıkları da barınma üzerine. Çünkü gece kondulaşma var, göç var. Bu aslında birazcık... E, Memleketin artık omurgası haline gelmiş sorunlardan bir tanesi. Ve ne yazık ki uzun soluklu bir e, sorun. E, ülkerdeki barınma birazcık şey sadece hane kavramıyla alakalı değil. Aslında bir anlamda göçü de içeriyor. Çünkü hayatı boyunca sokağa çıkmamış neredeyse bakkal dışında bir kadının sokağa göçü. Ve bir yere göç edince ya yeni bir jargon öğrenmek zorundasın hayatta kalmak için ya yeni bir dil öğrenmek zorundasın. İşte ülkelerde sokakta çünkü oraya göç etmiş ve gerçekten kalacak yeri yok. Bu biz yatacak yerin yok lafını cehennem için kullanıyoruz ya. Bu dünyada da yatacak yerin yoksa bir nevi cehennem demek aslında. Ve e, yeni diller öğrenmeye çalışarak sokan yeni jargonlarını kendisi için e, aslında o cehennemden biraz araf yaratmaya çalışıyor. Yani bu tabii ki hani e, barınamıyoruz hareketi kitapla çok yakın zamanda tekrardan gündeme geldi. Ee, keşke olmasa Ayşegül'le de arada konuşuyoruz hani barınma halk sağlığı sorunu mudur diye. Biraz öyle çünkü yani hem sosyal adaletsizlikle alakalı bir şey bir durum var ortada hem gerçekten bedeni sağlıkla alakalı bir durum var. Ee, ne yazık ki bu hani işte ilk verdiğim örnek işte 55'te yazılmış Orhan Kemal kitabının da kanabası barınma. Henüz atlatamadığımız çözmeyi hani toplumsal olarak da çözmeyi tam olarak başaramadığımız bir sorun. Ama işte bu umutlu olmak gibi bir misyon var ya hani umut çok da polyanla kapsamında inandığım bir kavram değildi. de inatçı olmak diye bir misyon varsa evet. belki onu yüklenmekte fayda var. Peki e, Ayşegül e, eğer e, acil ve hemen sormak istediğim bir soru yok ise... E, Belirttiğim gibi programın başında biraz fazla müzik çalalım diye düşündük. Bütün bu karamsarlık mı, değil mi, polyanlacılık mı filan, hadi gelin bir yeni yıl şarkısı ile birazcık ortamın havasını değiştirelim. Dim Martin'den dinliyoruz. Acayip bir ses. Parçanın adı Baby, It's Cold Outside. Baby, it's cold outside. Dean Martin'den dinledik. 30 Aralık 2022 95.0 Aşık Radyo'da Önce Sağlık programındayız ve konuğumuz bugün bize Londra'dan misafir olan Sayın Seray Şahiner ve kendisine hemen teşekkürümü yineleyip sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet Ayşegül. Evet tekrar Ülker Abla'ya dönmek istiyorum. Ülker Abla'nın barınma hakkı değincisini konuştuk. Bir de bu yazarın sezişini konuşuyoruz. Ee, Ülker Abla'yla birlikte veya aynı dönemde e, inanılmaz çok profesyonel refakatçi şirketi çıktı. Hiç bunları takip edebildin mi? Biraz sağlığın içinde olduğum için, biraz da Ülker Abla'yı çok sevdiğim için algıda seçicilikle de be. takip ettim. Ee, ama yani bu refakatçilik kişi bir profesyonel hizmete dönüşmek üzere. Ee, ben de kitap çıktıktan sonra fark ettim. Belki vardı. E, ama hani yazarken zaten hani eve kapalıydım. Bir de işte o dediğin algıda seçicilik hiç fark etmemiştim. Yani bu şeyleri görüyordum tabii. Hani parkta çorap örüp satan kadın. Hani ülkenin bir e, başka bir yönü olan. İşte hırka örüp satan hastane kapısındaki kadınları falan biliyordum ama. Profesyonel refakatçilik şirketi bilmiyordum biraz fazla yani mesela ülkenin refakatçilik yapması ülkenin yalnızlığında. Ee, ama profesyonel refakatçi şirketleri açılması belki refakatçiye ihtiyacı olanların da daha yalnız bir hale geldiğini gösteriyor. Evet. Ayşegül böyle bir şey mi var hakikaten? Böyle bir şirket mi açılıyormuş? Google'a girin bakın onlarca şirket var bunun için. Ee, şey Refakatçilik şirketleri var. Ee, eskiden hocam özel hemşirelik vardı biliyorsunuz. Evet. evet, evet. E, özel hemşirelik çok pahalı bir şey. Ee, evet. Ondan dolayı refakatçilik hizmetleri şu anda var ve profesyonel çok şirket var. Ee, bir de mi? evde bakım e, türü e, biliyorsunuz hizmetler de çok konuşuluyor As. bu ara. Başka bir sektörde bir numara olabilecek bir fikrim varken... <gülüyor> Neyse burada mutluyum tamam. Eli satan bir kitap yazmak. Çok teşekkür ederim. Çok şükür, çok şükür. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum o kendine herkesin. tabii bu refakatçılık ben de eee Seray'ın kitabını okuduğum zaman düşündüm. Yani, Belirli ülkeler yurt dışında ya buralarda falan e, işte Belçika'da, İsviçre'de, Fransa'da falan mümkün değil tabii böyle refakatçi kalayım mı diye anlamıyorlar böyle bir kavram bile yok. E, niye kalacak ki filan diyor işte yakını e, ve çok çok bizim bize özgü bizim kültürümüze özgü bir şey büyük baskdan diğer gelişmekte olan ülkelerde de vardı örneğin Fas Tunus'ta da var galiba bildiğim kadarıyla Magreb ülkelerinde ama e, gerçekten e, ayrı bir kurum e, ayrı bir kavram. E, bir de Fas'ta bizdeki nedenleri... refakatçi sadece hastanın indir kaldırı değil biraz refakatçi hastanın televizyonu gibi bir şey ya. Tabii, tabii, hani moral öyle. veriyor güldürüyor. Ee, işte gelen varsa hakkında iyi konuşuyor gelmeyen varsa bu da gelmedi diye liste tutuyor bu işler de hep birazcık o evet. hastanın canını oyalayan bir şey can sağlığıyla beraber evet. o bizim biraz muhabbet perver bir toplum olmamızla da alakalı bir şey olabilir. Evet yani bir de bir örneğin birçok sarf malzemesi falan hastanede bulunamıyor ve e, git şunu da al köşedeki ezaneden şu malzemeciden bunu da getirse o konularda da böyle bir e, işlevleri de oluyor refakatçıların. Evet aşkım. E, Fransa'da da, da falan tek başına mı öyle oturuyor hastan? Evet çünkü onun e, refakatçinin yaptığı her şeyi ağır bir hastada olsa bir ameliyat hastası da olsa ilk gecesinden itibaren hemşire yapıyor. E, ya da hasta bakıcı yapıyor yani öyle bir refakatçi kavramı yoktu ben sadece dediğin gibi Fransa, Belçika falan biliyorum. Amerika'da falan İngiltere'de nasıldır bilmiyorum. Gitmişken e, İngiltere'deki refakatçi kurumu ya da e, pseudo refakatçılık diye bir şey var mı? Seray bakar herhalde diye düşündüm bir zaman. İnşallah böyle. sağlık ihtiyacından dolayı tecrübe etmeden bakma imkanım olur. Ee, <gülüyor> hiç duymadım bu arada. Evet. Ee, ama bir hasta bakıcı kursu ilanı gördüm. Şehir evet. yerine yayılmış. Ama şeyi Hı. duymadım yani. Öyle bir hani birkaç kişiyle de konuştuk. Aa, refakatçi ne falan diye de e, bir evet, muhabbet döndü. Tamamladı yok herhalde. Evet Ayşegül. Başka ne e öğrenmek? Çok şey öğrenmek istiyorum. Seray <gülüyor> e, oralarda e, yediğin içtiğin sende kalsın. Nereleri geziyorsun? E, neler yapıyorsun oralarda? Tiyatrolar, e, müzikaller e, izliyoruz. E, ben bir e, müzikal yazmak istiyorum. Birazcık hani e, Londra'ya gelmeyi seçmemin sebebi de o. E, biraz ufkum genişlesin istedim. Çünkü burası gerçekten hiç görmediğim bir oyunlar cenneti ve müzikaller cenneti. Ee, hem dil eğitimi de alıyorum ama aslında bakarsanız bu hani sahne e, tecrübesi manasında biraz ufkum genişlesin ve şaşırmaya geldim diyeyim. hani e, Çünkü bir şekilde e, biz de sahne sanatlarında iyiyiz ve hani ben de orada çalışıyorum. Ama yeni ne var, benim görmediğim ne var ve e, birçok gittiğim oyunda böyle bir, böyle oluyorum. E, mesela bir kere Neşet Ertaş konserine gitmiştim ben. Çıktım böyle oldum. E, bağlama çalmam lazım. Normalde hiç alakam yok. Ama adam sahnede o kadar iyi bir şey yapıyor ki. Öyle bir aura yaratıyor ki. E, bu aylak adamdaki sinemadan çıkan insanın ilk 10 dakikası gibi oluyorsun. Benim de yapmam lazım. Hayatta iyi bir şey yapmam lazım. Burada da mesela e, İstanbul'daki temsilleri çok şükür birçoğuna gitme imkanı buldum. E, yeni bir şeyden çıkınca o ilk 10 dakikayı, işim de biraz bununla alakalı olduğu için. Ben onu aylara yayabiliyorum. Benim de bunu yapmam lazım. Çünkü iyi bir şey yapan bir ekip, iyi bir şey yapan bir yazar insan hep çok ilham veriyor. Ve başka ne var, bana ne gerek var onların da kapısını açıyor. Bir de biraz e, bu birçoğumuzun kendi hayatından bildiği bir şey. Böyle hayatta ne yapmak istediğine karar verdikten sonra biraz da hayalperest bir iş seçtiysen insanın geri kalan hayatı bir hayat kurmakla geçiyor. Ben de 38 yılı uğraştım kendime yazı masalı bir hayat kurdum ve sonra bu e, dönemde şunu fark ettim çok mutluyum hayatımı kurdum yazı masalı halden çok özgür bir hayat kurdum ama böyle her gün her yer her e, her gün aynı yerde aynı şeyi yapmaya başladım fark ettim ve bu da çok özgürlük gibi gelmedi bana birazcık e, dünyayı başka nereden bakabilirim gibi bir tecrübe ihtiyacım vardı buradayız. Müzikler güzel oyunlar güzel e, Tate Modern'de 3 kere kayboldum güzel öyle kaybolup döneceğim çünkü ilham bazen peşinden koşulması gereken bir şey çok e, bekleyince hani merhaba ben geldim öyle bir kaldı dede gibi olmuyor en azından bende olmuyor çok doğru o zaman sana e, iyi seyirler ne zaman döneceksin yani bir, bir programım yok döneceğim ama yani Anladım. şu anda hani bir, belli bir takvimim yok. İyi en azından başında oradasın. O zaman sana Jackson 5 e, parçası dinletelim. Tamam. Santa Claus is coming to town. 30 Aralık 2022 bir cuma günü 95 noktası var Önce sağlık programındayız ve e, müzik arasında. Jackson 5 grubundan Santa Claus is coming to town isimli parçayı dinledik. Yeni yıl programı diye düşünün öyle değerlendirin lütfen. Hem konuğumuz hem müzikte müzik aralarında çaldığımız parçalar biraz e, özel e, ve e, bu bağlamda seçilmiş parçalar. Evet e, konumuz Sayın Seray Shainer bize Londra'dan katılıyor ve Ayşegül sözü bırakıyorum Ayşegül Seray e, ve ne soracağım. Hocam isterseniz ciddi şeyler de konuşabiliriz. Evet <gülüyor> hadi konuşalım, <de> konuşalım. <gülüyor> sıkıntı yok yani. Ya şimdiye kadar konuştuğumuz <gülüyor> yok yok hani yeni yılı programı diyoruz ya, o yüzden şaka yapıyorum buyurun ee, sosyal medyadan mesajlarımız var böyle bir tanecik okuyayım ondan sonra devam edelim sonra ara ara okuyacağım ee, şu anda bugünkü canlı yayını dinliyoruz son yılların en büyük programı ah sağ e, e, sosyal medyayı e, tüm ekibe eşlerine dostlarına iyi seneler diliyoruz Handan Hanım yazmış teşekkür ederim çok sevgilimiyle canım ee, teşekkür ederim Ferah mektup sormak. Mektup andan mı? Evet. Ha, evet evet. Buradan sevgilerimizi iletelim andan. Mektup bizim bildiğimiz mektup mu? Evet. Kırtasiye T olan mektup. Evet evet Taksim'deki. Çok selamlar. Evet. evet. <gülüyor> e, bize son yılların en büyük programı demiş. E, yarın akşam olacak e, yeni yıl programlarını da önüne geçmiş olduk böylece. Tamam seni wow. seneyi kapattınız güzel oldu. Seneyi kapattık. <gülüyor> evet. Seray, e, tabii sen hep dille hemhal bir e, hı hı. insansın ama ile hemhalsin. E, şimdi farklı bir dille e, hemhal oluyorsun orada. Yani farklı bir dile giriş, orada daha e, e, yetkinleşme, sa sana neler düşündürüyor onu merak ediyorum doğrusu. Biraz e, trajik oldu. Yani bir oldu. dili daha iyi öğrenmek nasıl bir şey? Bir dili daha iyi öğrenmekten ziyade bir şey oldu. Ben hiç e, tahmin etmediğim bir şey. E İstanbul'da yaşı İstanbul'dayken e, Türk kendini Türkçeyle ifade etmenin avantajına ben biraz fazla yaslanıyormuşum. Yani kitaplardaki temalarından biri de odur. Hani dille çözüm bulma, hani lisanla bir sıkıntıyı aşma. Çünkü e, orada büyüdüğün için artık kime ne şaka yaparak neyi aşacağını bile bir yerden sonra biliyorsun. Şimdi buraya gelince kimsenin şakasını bilmiyorum e, ve ee, bazı problemleri dille değil yöntemle aşma gibi bir şeye e, evrilmeye başladı. Hmm. Çünkü bir atasözüyle çözebileceğim 10 saatlik problemler burada gerçekten 10 saatlik. Çünkü yani odanın içinde fil var atasözü de çok şeyi çözmüyor burada. Hani ben onu biliyorum. Ee, bir de şöyle bir şey oldu. Hani bu hızlı kilo vermek isteyenlere bazen şey deniliyor ya. Vücut o kiloyu tutar e, krizde olduğunu düşünerek diye. Ben burada Türkçe konuşmaktan biraz uzak kalınca e, bünye eski Türkçe'yi getirdi. Ben birilerini tenzih ediyorum, diyorum ve velhasıl kelam... Yani <gülüyor> birden e, bünye e, daha Osmanlıcadan kalma ne kadar kelime varsa onları getirdi. Yani ben işte çizgi romanlara çok meftunum, çok meftunum. Yani çizgi romanı... <gülüyor> İstanbul'dayken çizgi romanları seviyordum. Mesela işte çizgi roman e, dükkanına gideceğim. Ee, bir arkadaşım var Türk bir arkadaşım. Dil ki internette var onlar. dedim ki ben Mefkute seviyorum. Yani bugün eski e, en eski Türkçe ne varsa onu getirdi. O bir koruma içgüdüsü herhalde. Yani, bunu tut, bunu tut diye. Ee, böyle. Biraz şey e, ya tabii ki yeni bir dille hemhal olmaktan da çok mutluyum. Ama benim yaslandığım yer e, işte, Türkçeydi bunu burada çok daha iyi anlıyorum yani onun yani insanın ana dilini herkesin kendi ana dili için konuşuyorum. Ne kadar çok şey bilmediğimiz anlamlarda şifa olduğunu ben bir kez daha anladım burada. tabi tabii yani bir de Türkçe düşünüp onu çok iyi bilsen de dili örneğin İngilizce'ye çevirdiğin zaman hani asıl sözlerinden örnekler mesela. Atı alan Üsküdar'ı geçti bunu şimdi İngilizce'ye çevirsen ne ifade edecek falan İşte çok, evet çok Üsküdar yok. <gülüyor> Ben de deyimlerimi uydurmaya başladım. Bir yere kadar geldik. Ama tabii ki yani kültüre daha hakim olmak başka bir şeymiş. Bunu burada anlıyorum. Yani o dilin avantajı denilen şeyi burada daha iyi anladım. Tabii, tabii, tabii. Evet. Dil olayı biz... ilginç. Bir yazarı okudum son bölümde. Murat Anmungan bir şey yazmıştı sosyal medyaya Noel filmleri kapatılsın, iptal edilsin diye <gülüyor> artık <gülüyor> sıkmıştı <o> Noel filmlerinden. <gülüyor> Benim de kitapçıda dikkatimi çekti bir tane Noel kitabı. Dedim <gülüyor> ki e, e, Ben buna bir bakayım yine de dedim. E, ve kitap Anti Christmas Carol çıktı. Yani <gülüyor> bir anti Noel kitap. Hani Noel'i falan kötülemiyor. Ama hani Noel'de her şey güzel olacak, e, harikayız, ailemiz, hadi gelelimize sımsıcacık sarılalım falan Şşş. değil. E, İrlanda'daki Magdalen Açmış anlatıyordu. Magdalen açamış Hanelerini bilirsiniz. E, şey, e, kadınların tırnak içinde iffetsiz oldukları düşünülenlerin Hı -hı. kapatıldığı ve Orta Çağ'da olmayan 1996 yılında e, kapatılan İrlanda'daki çamaşırhaneler. Bu bir anti-Kristmas karaltı. Ondan sonra yazar çok ilginç geldi bana. Kısacık e, yani uzun öykü diyebiliriz artık ona. Öyle bir kitaptı. E, e, yazar e, Bengalli 7-8 yaşında İngilizce öğreniyor ve hiçbirini ana dili olarak kabul etmiyor. İleriki yıllarda İtalyanca öğreniyor ve ana dilim İtalyancadır diyor. Şimdi de kitaplarını İtalyanca yazıyormuş. Evet. Yani çok ilginç bu yazarların... Bir içine, ana dile göç etmek de çok güzel bir şeymiş. Değişik. Çok enteresan geldi bana hikayesi Claire Keegan'ın. Pardon Claire Keegan dedim bu ara iki tane kitap okudum Jumpa Lahiri'nin Jumpa Lahiri hemen göstereyim de kitabı Claire Keegan anti Hı -hı. kitaptı bu göç edense Jumpa Lahiri çok ilginç geldi kitabın adı da bu göç eden yazarın kitabının olduğum yer çok güzelmiş Evet olmadığı her yerde mutlu bir yazar belli ki Sadece gölgesiyle mutlu bir filanör gibi aslında evet, bastığı yerle evet, değil. Evet, evet, Olmadı her yerde mutlu. Ee, evet, böyle dille e, hemhal olmak doğrusu e, şey, yani değişik bir e, konuda. E, tekrar Ülker Abla'ya e, bir dönmek istiyorum. Yani Ülker Abla'nın Türkiye dışındaki yolculuğu başladı mı? E, başladı. E, e, çevriliyor şu anda İtalyanca ve e, Bulgarcaya çevriliyor. E, yani daha önceki kitapların e, yurt dışında çevrildiği, e, Bulgarca zaten daha önce kitapların çıktığı yayın eviyle çıkıyor. E, mutluyuz yani Skyway yayınlarında Bulgaristan'da. E, bir 12-13 dil oldu kitaplar toplamda. E, buradan Nermin Moloğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü bu şöyle bir şey var ya işte benim ilk iki kitabım öyküydü. Çok şükür yani benim ne yayıncılarım böyle bir şey sordu bana ne herhangi birisi yani okurlardan ama genel olarak piyasada şöyle bir şey var. Peki roman ne zaman? Peki roman hı, ne zaman? Ee, bunların işte öyküden itibaren çevriliyor olması bana da biraz daha umut verdi. Yani benim için iki türde muteber ama öykü daha muteber. Çünkü daha zor benim için yazmak hani romana bir şey dediğimden değil. Ee, biraz iyi sağlıklı hani sağlam yürüyen bir yolculuk oldu hani şey... Ee, adım adım giden ama istikrarlı bir yol oldu. Ee, i̇yi gidiyor yani yurt dışından da iyi e, reaksiyonlar alıyorum. Bu da güzel bir şey benim için. Çünkü ben hep yani aslına bakarsanız haber değeri olmadığı için haber değeri olan hikayeler yazdım. İşte evsiz kalmış bir kadın. Bu büyük bir proje olarak sunulabilecek bir şey değil. Aslına bakarsanız. Ya da işte eee Göçmüş bir kuşağın üçüncü kuşak çocuğunun buradaki adaptasyon krizi. Bunlar hani büyük hikayeler değil aslında. Ee, ama benim önem atfettiğim hikayeler. Böyle özellikle hani kendi kendine çabalayan karakterlerin dünyanın bir ucundan reaksiyon bulması çok mutlu ediyor beni. Çeviri konusu da ayrı bir konu. Tabii, bu da konuşulabilir, Hı -hı. konuşulmalı. Ee, yani çevriyle e, orijinal dilde yazılan Metin ne kadar kaybediyor, kaybet, kaybeder her zaman? Mecburen ee, kaybedecektir. Bir Almanca bir öykün çevriliyordu ilk kitaptan. Ee, çok da iyi bir çevirmenim vardı. Arada bir gün beni dedi ki ya Seray bir kelime var altından kalkamıyorum. Nedir dedim? Ciflemek dedi. <gülüyor> şimdi ben onu cifle... Yani çünkü bizim annem, marka söylemiş gibi olmayayım da... Bizim annelerimiz onu öyle kullanırlardı. Tabii, tabii, ben tabii. de o yaşta bir, birisini yazdığım için ona öyle diyor. O, mesela, bu bir şey oldu, mesele oldu. Ama o bizim <gülüyor> yani, çevirmenin e, dil yeteneğiyle alakalı bir şey değil. Bazı kültürleri birebir adapte kesinlikle, edememekle alakalı bir kesinlikle, şey. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, Murat yani, Anmuga'nın bir röportajı vardı. Çok yıllar önce şey diyordu. Bazı kitaplarımın çevrilmek için fazla Türkçe olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Gerçek. Yani gerçekten o kadar katmanlı bir Türkçe ki neresini çevirsem bu Vedat Türkali'nin sinemaya uyarlanmaması ile aynı sebepten bence. Çünkü neresini alsam yani tabii ki kendimi Vedat Bey ya da Murat Anmungan'la bir tutumdan değil yanlış anlaşılmasın. E, neresini alsam bir şey eksik kalacak. Mesela ben şeyi çok isterim bir gün tek başına roman olsun ama bir yandan da ödüm kopuyor iki sesler ne olacak diye. Tabii evet, film tabii. Ay, roman Peki. olsun diyorum. pardon e, Veda, olsun. Vedat Bey hala roman olsun kitabı, istiyorum e, bir de çevrilemedi doğru düzgün hiç ha. yani bir de bu sıkıntı var Vedat Bey'in kitaplarında halen o sıkıntı var e, yani Vedat Türkal'ın kitapları nasıl çevrilmez değil mi hani bir şekilde çevrilir tamam kaybeder de Hı. niteliklerinden ama yine de hani bana çevrilmemiş olması hep tuhaf, şey tuhaf gelir Vedat Türkal'ın kitaplarına Hı. Hı. Ya bu da konuştuğumuz bir şeydi de Vedat Bey'le ondan Keşke dolayı doğru konuşabiliyorum. Yani, evet. Belki benim en sevdiğim yazar olduğu için bu konuda fazlaca heyecan duyuyorum bu çeviri konusundan Vedat Bey'le ilgili. Ama ne bileyim dünyada daha çok Vedat Türk Ali okuyan insan olsa daha çok iyi insan olur gibi geliyor bana. Evet. Evet. Peki bir müzik arası daha Louise Atac, bir Fransız grubuna geçiyoruz. Onlardan dinleyeceğimiz parça Je Ofun Luis Atak grubundan dinledik bu Fransızların son yıllarda e, kalabalık 10-12 kişilik gruplarla çok keyifli müzikler yapıyorlar onlara bir örnekti bu Luis Tak parçası. Evet 30 Aralık 2022 yılın son programı son Önce Sağlık programı 95.0 açık radyodayız Önce Sağlık programında ve konuğumuz Londra'dan bağlanan Sayın Seray Şahiner. Evet Seray son bölüme girdik. Ayşegül biraz yeni yıldan bahsedeceğiz. Ya, evet yeni yıldan bahsedeyim Selim hocam size de sorayım hatta. E, 2023 yeni yıl e, neler düşünüyorsunuz? Ya yani neler düşünüyorsunuz? Hani böyle çok ümitli olacak, güneş açacak ülkemizde de falan gibi böyle kalıplaşmış ve çok iyimser e, bir takım şeyler söylemeyeceğim. Çok karamsar da e, Su e, deliğini buluyor yani akacağı yeri. Ee, ve bir de sanıyorum Marx'ın bir lafı var. Tarihte ne yaşanmışsa başka türlü yaş olamayacağı için yaşanır diyor. E ona katılıyorum. Bekleyip göreceğiz yani. Çok büyük sürprizler beklemiyorum. Çok da şaşırmamayı öğrendim bu yaşta herhalde. O nedenle ben sözü hemen Sarah'a bırakayım. Bu karamsar havadan kurtarsınız. bizi. Ee, Buyurun. <gülüyor> ben milatları severim. Yani çok büyük önem atfetmemekle beraber e ben hani yeni bir başlangıç hissi belki de insanın ihtiyacı olan bir şeydir ama ben Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bir dizesiyle e, yeni yıl dileğimi sunmuş olayım. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı bir yıl olsun 2023. Aa, güzelmiş, <gülüyor> keyifliymiş. Ayşegül senden alalım bir parçayı. Değil mi Seray? Bir Ayşegül söyle. Tabii tabii. Önce Ayşegül. Önce, Önce Ayşegül'ü. Bir yeni yıl deyince benim aklıma e, bir yazar arkadaşın bir e, oturup konuşuyorduk e, yeni yıllarda ne yaparsın diye. Ona da selam gönderelim İsveç'e. Ben de e, kutlamadığım bir yıl olacak bu sene mesela. Ya evet şey, yani şey. çok dual. Daha... <gülüyor> Muhakkak biz onun e, gibi bağlanırız bir tamam. diye düşünüyorum. Farklı 12'ler olacak ama bağlanırız Olsun. bir şekilde Olsun. o 12'de. E, Fırat ile konuşuyorduk bu yeni yılları. Onun yeni yıl e, mantığı çok hoşuma gitti. Yeni yılda şunu yapıyormuş, oturuyormuş, e, e, o yıl kırıldı, üzüldü, e, herkese içimde affediyorum dedi. Hmm. Yeni yıla bununla ne ilgili? Gerçekten Seren? Çok iyiymiş. Nasıl değil beceriyor? Mi? Bunun için yani. benim yeni bir asıra girmem gerekiyor. Yıl değil. <gülüyor> Tebrik ediyorum Fırat'ı vereyim. <gülüyor> <gülüyor> e, e, herkese affediyorum dedi ondan sonra bir de şunu yapıyormuş alıyormuş 2023 e, yani e, ileriki yıldaki bir beş tane hedef kendime yazıyorum diyor e, o hedefi yapmaya çalışıyorum e, yapabildim mi yapamadım mı diye e, ona da bakıp yapamadıysam kendimi de affediyorum diyor <gülüyor> Burak Bey kendini düşünmüş ama sevgiler buradan güzelmiş <gülüyor> Yani tabii bazen parnasa yani planladığın şeyleri yapmak işte 5 istediğin şeyi yazmak bunları yapmaya çalışmak falan. Bu bir takım öngörülerde bulunabileceğin ülke ve kültürlerde geçerli. Abi bizim ülkemiz o kadar çok sürprizlerle dolu bir ülke ki yani bizim dışımızda o kadar çok faktör devreye giriyor ki nereye plan yapıyorsun yani adama soruyorum ben bir Fransız'a 2 sene sonra 3 sene sonra ya da emekli olunca neler yapacağını e, söylüyor. Ben önümüzdeki hafta ne yaşayacağımı bilmiyorum bu ülkenin yani. O nedenle da biraz daha zor. E, ben de yeni yıl listesi her yıl yaparım. yaparım ya, mi? Gerçekten Yapar mi? Bak, yaparım. yaparım yap her yıl yaparım. E, çünkü bu şey e, kendine inanmaktan ziyade yazıya inanmakla alakalı bir şey. Hani buraya yazayım ki deftere kendime bir söz vermiş olayım o artık mühür altında olsun diye. Ben on yıllık plan da yaparım. Tabi <gülüyor> tabi ya. e, Tabii tabii yapıyorum. <gülüyor> Yani sonra tamamen o plana bağlı yaşıyorum demiyorum ama mesela 2022 listemin çoğunu yaptım. Ayşegül, biz bu serayın devlet planlama teşkilatı özel <gülüyor> bir. Benim, <gülüyor> Benim yani beş yıllık kalkınma planı gibi değil bazen küçük bir planı da olabiliyor çünkü hani yanlış bir şey yazmış oluyor ya da hani işinden çıkamayacağım <gülüyor> bir şey girmiş oluyorsun. İşte ben şu anda yazdım romanı 15 yıldır 3 yılda bir dönüp bir daha yazıyorum. Çünkü 22 yaşında onu bir kağıda yazmışım artık. Bitecek o. Yani e, ben kağıda yazdığımız şeylere inanıyorum. Bazen insana iyi geliyor. Yok doğru aksın. Hocam biz e, yazalım de yazalım bu yıl o zaman. E, başla o zaman Ayşegül sen yazmaya ben Başlıyorum ben. Başlıyorum ben. <gülüyor> Peki evet. Ayşegül de dileklerini İsveç'ten hani örnek verdi ama. Onun dışında başka bir şey söyleyecek misin 2023 için? E, 2023 için e, ya e, bu, bu yıl Edgar Morin'in e, kitabı hmm. beni çok etkiledi. E, çok da doğrusu konuşmalarımda da Edgar Morin'in e, bu kitabıdan alıntıları kullandım. E, benden başka da bu yıl bu kitabı seven kimse yok mu diye düşünüyordum en sonunda İzmir'de buldum Kenan Mortan da çok sevmiş e, Kenan Mortan dedi ki galiba senle ben bu kitabı çok sevdik dedi e, orada şöyle e, bir kısım var Edgar Morin'in e, son kitabında e, e, yani bu çağın kötülüklerini, sıkıntılarını açmazlarını, çıkmazlarını anlatıyor anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ama diyor ki ya bu belki insanlığın diyor en maceralı yüzyılı olacak diyor. Bunu da kaçıramazdım diyor. Ben de öyle bakıyorum. 2023 dahil olmak üzere özellikle bence 2023 en maceralı dönemlerinden biri insanlığın ee, belki hani yaşadığımız coğrafyanın da yani bunu kaçıramam diye düşünüyorum. Wow. Peki. Evet Selah sen, maceral hani, geliyor Londra'dan nasıl görünüyor ya? Işıklı. E, ya yani yılbaşından bahsediyoruz değil mi? Evet evet yılbaşı ve 2023 nasıl görülüyor yani e, oralardan? Valla. Yani örneğin dünyanın farklı köşelerinde olup bitenler, Latin Amerika'da seçimler, işte Ukrayna'da olup bitenler, Çin'de tekrardan bir kapanma ve pandeminin e, ortalaması. Ben Türkiye'deyken, burada, yani Türkiye'deki arkadaşlarımla daha çok binden konuşuyorduk. Zaten evet, bir saniye. Sabah 6'da kalkıp bütün gündemi evet, evet. E, özümseyip gecede evet. devam ediyoruz. E, mesela biz 2 yılda, işte atıyorum düzenli olarak e, yeni kabine ezberliyoruz. Bakanların evet. adını ezberliyoruz. Her şeyi bir, bir şekilde bilmek durumunda kalıyoruz. E, ben burada hiç kabine şey ezberleyen geldi. insanla tanışamadım daha. E, evet. Biz biraz daha gündemle iç, içeyiz ve hayatımızı sürdürmek için de aslında bu ya yani konuştuğumuz üzerine tartıştığımız da bir şey bence kötü de bir şey değil bu arada. Ee, Bur ya yani şimdi burada bir yeni yıl e, işte şey işte ağaçlar süsler çok belki benim burada çok fazla arkadaşım olmamasıyla alakalı bir şey ee, daha az dertli insan gördüm diyeyim. Yani bu güncel politikadan e, konuşmak Türkiye'de. E, Dışında bütün ülkelerde daha az. Onda Şöyle çok bir farklı. örnek vereceğim, ben gazete çok okuyorum. Çok bir döngü yani onun konuşmak tabii. İyi, Bu ay beş kişi falan bana, aa gazete okuyorsun, politik mi ilgileniyorsun dedi. Hmm. Sadece hmm. gazete okuyorum yani hiçbir şey yapmıyorum hani ekstra evet. bir şey üzerine bir tezi kafede yazmak evet. gibi bir gösterge hiç öyle bir şey olmadığı halde. Biz biraz evet. daha o, e, o gündemin içinde yüzerek yaşıyorum. Ben hmm. gördüğüm en belirgin fark bu oldu. E kolay bir şey aslında. Kolaya kaçıyoruz belki bilmiyorum bir açıdan. Ee, yani kolaya kaçmak çünkü e, adamın uğraşacağı farklı şeyler var ve bir de bu şeyleri de değiştiremeyeceği konularda konuşmak. Yani işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında aşılan dava neyi hedefliyor, nereye varacak diye istediği kadar konuş yani. yani hiç yarar mı? E, şey değil. E, açık Radyo'nun da keyifli ve e, farklı tarafı bu herhalde. Fazla güncel e, iç politikadan bahsetmemesi çok takdir ettiğim ve çok sevdiğim bir özelliği. Ee, bir de şöyle Ayşe. bir şey var. Biz konuşuyoruz e, biraz politikayı. Bizim çevrelerimiz konuşuyor politikayı. Ben doğrusu e, hani İngiltere'de e, veya diğer ülkelerde belki bizim konuştuğumuz iletişimdeki kesimler bizim kesimlerimiz mi benim için bir, bir soru işareti çünkü Yo, o İstanbul'da hani... taksiye bin otobüste yanındakini dinle hep hep bir şekilde bir gündeme bağlanıyor ya her konu bir çekinge evet, evet. geldi. Askeriye katılıyorum. biz de çok konuşuruz. Her, her katmanında konuşuluyor. Biz de nerelisin demek gibi bir şey aslında bu şey konu <gülüyor> gündemi konuşmak. Çok, çok. çok güzel bir benzetme doğru tabii nerelisin kimlerdensin mi? <gülüyor> <gülüyor> evet tam olarak <gülüyor> bu hocam, doğru çok doğru şey. çünkü şey bir kesimde hiç evet. konuşmuyor, hiç de ilgili değil. Herkes bilmiyorum. Çevremin bir kısmı da son iki hafta otellerdeki Christmas Christmas marketların o Christmas pazarlarının peşindeydi yani. Evet, Yok yaptım. X otelde, Y otelde. Yani bir, bir kesimde böyle. Hani bunlar belki burası acaba? da benim algıladığımdan başka bir yer. Benim daha iki ay oldu geleri şimdi. Hani bir, birden çözmüşüm gibi bir durum da yok. Sadece <gülüyor> hani geldiğim ana geçtiye saray. Dört kere, kere benim. Dördür siyaset, siyaset konuşuluyor burada da. Öyle mi? Şey, e, saraylam, saraylam benim öyle bir oteller, birki marketlerle Noel, Kışmas markete ilgilenen arkadaşımız yok. Sen tabii. <gülüyor> bana herkes gelip derdini anlatıyor. Çok <gülüyor> tuhaf bir şekilde her yerde. Öyle. Yani geldim dert dinledim. orada evet. de öyle oluyordu. Güzel. Daha Hüster iyi dert abla. dinlemek hikaye. Güzel. <gülüyor> o i̇nsanlar da seziyor kim dinler kim üstüne bir şeyler herhalde. Kim bunu şakalı karşılar diye. Peki, o güzel bir yıl olsun. Seray belki yine ilk defa bu tıbbi bir deyimi, bir hastalık ismini <gülüyor> bizlerden duyacak. Ondan sonra bizi aforoz edecek. Bunlar Estağfurullah. kadar... Karamsar insanlar diye. Ne oluyor? Pandemi tamamen sence durdu mu, bitti mi, sonlandı mı ya da üzerine bir örtüm örtüldü. Bakıyorsun Çin'den gelen haberlere bu zero COVID, covid politikasını terk etmeye başladıkları anda ciddi patlamalar, olgu sayılarında önemli artışlar olduğunu duyduk. Bu konuda ne diyorsun? Çünkü bununla ilgili bir haber vardı bu sabah, onu söylemek istiyorum ama. Ne diyorsun bu, bu gidişata? Ayşegül'e sordunuz ama Ayşegül e yok. Ayşegül? Ee, ben... Burada. Yok. Kom. Ben Sera'ya Londra'daki e, durumu sordunuz diye zannettim. Ee... Yok, yok. Ben sana soruyorum Niye biliyor musun? Niye söyledim? Şimdi buradan tabii dünyadaki ilaç politikalarına ait bir şey söyleyeceğim. Hı. Sabahleyin bir batı basınında şöyle bir şey vardı. E, Parasetamol gibi çok temel bir takım e, bu tip enfeksiyonlarda kullanılan ateş düştürücü, işte analjizlik özelliği de var galiba parasitamol. Bu molekülü Avrupa hiç üretmiyormuş artık. Ki birçok ilacın ham maddesi. Evet. Ve bunları Hindistan ve Çin'den alıyormuş. Geçen sene pandeminin başında Hindistan durdurmuş Avrupa'ya satmayı. Dün itibariyle de Çin durdurmuş. Şimdi İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda kara kara düşünüyor. Ya adamlar en basit bir parasitamolu bile Artık eczanelerinde bulamayacaklar çünkü üretimini durdurmuşlar, fabrikalarını kapatmışlar ama diye ucuza Çin'den, Hindistan'dan alıyorlarmış. Çin ve Hindistan ise satmama kararı almış çünkü kendi iç tüketimleri için gerekli. Şimdi böyle bir durumda hani bu batının ıı, uzak doğuda daha ıı, elemeinin daha düşük olduğu yerlerde ürettiği mallar ilaçta örneğinde olduğu gibi birçok şeyde Bunlar geri dönmesi söz konusu olabilir. Bu da ekonomiyi ve algıyı değiştirecektir. Önemli bir nokta herhalde. Yani e, tabii bu e, son dönemin e, e, ekonomi politiği mi deriz sağlıkta? Çok konuşulan şeyler. E, biliyorsunuz e, özellikle e, firmalar, sağlık hizmeti, e, ilacı da sağlık hizmetine katıyorum e, bölerek satmaya ve bölerek almaya odaklanmış durumdalar e, bölerek alıyorlar x'i üretmiyor, x'i y ye yerden alıyor e, öbürsünü başka yerden alıyor şu başka bir montaj hani... sanayiden mi bahsediyorsunuz? tabii tabii sen? aynen aynen e, montajla satıyor, montajla alıyor şu anda e, sağlık hizmeti maalesef e, son trend diyeyim artık hani son Hı -hı. eğilim Hı. sağlıkta böyle e, bölerek satın al Bölerek sat. Daha çok para alıyorsun. Daha da maliyeti düşürüyorsun. Bundan dolayı e, maalesef e, dünyadaki akım bu şekilde oluyor. Bir de e, şu Peki anda... Peki bu yine... ilk politik anlaşmazlıkta ilacın kesilmesi manasında da gelebiliyor mu? Tabii ki gelir. Elbette tıp yaşanıyordu Tabii. bu. Tabii. Yani bu odağına bakarak değiştirir senin bakışını. Eğer kar odaklı bakıyorsan hani bu daha mantıklı bir yol. İktisadi akılda evet. ama insan odaklı bakıyorsa tabii bambaşka e, bir durum. Yani şu anda e, çok e, şey e, sağlıkla ilgili durumlar çok iktisadi akılla yürüdüğünü düşünüyorum maalesef. Evet. Evet. Artık hayat korkusu çok minimalize oldu. Önceden bir şey derdi ki uçak sallandı. Hani bir şey oldu. Evet. Şimdi uçak sallanması metroda birinin hapşırması. Yani <gülüyor> bu, e, <gülüyor> tam olarak yani son 3-4 aydır daha az maskeli insan görüyoruz. Bu evet. toplu taşımada yolda yol akta herkes böyle rahat rahat bir hapşırıp öksürünce direkt maskeler takılıyor mesela. Çünkü işte bizim artık e, hayati tehlike oraya kadar geldi. Hani bu dirsek mesafesi dediğimiz yerde artık çok tedirgin edici evet. tabii ki. Evet. Peki Ayşegül programı sonuna yaklaşıyoruz. Var mı başka sormak istediğimiz, senin söylemek istediğin bir şey? Yoksa son bir parçayla Seraycığım'a dönerim o zaman. Evet Seraycığım. İyi, i̇yi yıllar diliyorum. Ee, böyle ülkene, iyi olsun diye Seray. inat edeceğimiz bir yıl e, diliyorum. Tamam. Hep bunu yani, yapıyoruz ülkene, zaten genelde ülkene, özelde Cihangir'e bir mesajım var. <gülüyor> Hepinizi çok seviyorum. Ee, döndüğümde gene Ayşegül'le Cihangir kafelerinin balkonlarında size program <gülüyor> e, için hazırlıkta yardımcı olacağım. Ee, sizin, bu yılı sizinle kapattığım için de çok memnunum. Ayşegül e ailem dediğim arkadaşım zaten. Ee, size de saygım ki Teşekkür Tabii. ediyorum. Dinleyicilerinize iyi bir yıl diliyorum. Ee, çok teşekkürler. İnat Tabii. edelim. Ne yapalım? Ol, Umut ederim, edelim, Teşekkür Sonra ederim. Başarılar oradaki çalışmalarında e, ve iyi yıllar dileyelim şimdiden. Aslında sadece sana değil hem e, konuğumuz olarak Sayın Şahin'e hem bütün Açık Radyo e, ailesine, camiasına ve dinleyenlerine mutlu yıllar, e, barış dolu, e, biraz daha e, dingin, daha sakin, daha e, az kavgası olan bir yıl herkesin gönlünden geçirdiği gibi, dilediği gibi bir yıl olsun diyelim ve ben sözü Ayşegül'e bırakmadan son parçamızı anons edeyim ve ayrılayım. Efendim bu sefer yine bir din Martin döneminden bir sanatçı Doris Day'den dinleyeceğiz. Yarın ne alt edeceğiz ne yapacağız parçasını öyle yorumlayabilirsiniz. Aslında Doris Day bunun için söylememiş ama kes sera sera Ayşegül Söz Aa, Çok üstün alınırım ben bu şarkıyı. Teşekkür ederim. <gülüyor> Evet. Ben de dinleyicilerimize, sevgili konuğumuza, Selim Hoca'ımıza böyle kızdıracak böyle da bir şey söyleyeyim. Güp güneşli, mutlu bir yıl diliyorum. Ve küçük bir Melih Cevdet Anday şiiriyle kapatmak istiyorum. Yani selam göndereceğimiz kişiye de selam göndermiş olalım. Bu şiiri sevenleri seviyoruz diyelim. O gün gelsin neşeli, neşemiz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Seyreyle gülü bülbülü çifter çifter aylar gökyüzünde her gece ayın 14'ü O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi. Herkese mutlu yıllar. Hoşçakalın